Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükâşefetül Kulûb, Kalplerin Keşfi, Nefsi Terbiye Şanı yüce olan Allah, Celle Celalihu bir ara, Hazreti Musa Aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Musa, benim sana, konuştuğum sözün diline yakınlığından daha yakın olmamı, Kalbinin vesvesesinin ve ruhunun bedenine yakınlığından daha yakın bulunmamı istiyorsan, Hazreti Muhammed'in güzel ahlakına tabi ol. Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu, Bir ayette şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun! Herkes, kıyamet günü için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'tan korkun! Çünkü Allah, ne yaparsanız, hakkıyla haberdardır. Ey insan! Bil ki, daima kötülüğe meyleden nefs, senin için, şeytandan daha düşmandır. Şeytan, ancak nefsin heva ve hevesiyle, sana galebe ederek Allah yolundan çıkarabilir. Nefsin, seni boş emeller ve kuru hayallerle aldatmasın. Çünkü nefs, sineti icabı, rahat, vurdumduymazlık, gaflet ve aldırmazlık ve tembellik içinde bir ömür geçirmek ister. O daima boş ve batıl şeylere sarılır, boş bir gurur içindedir. Eğer ondan hoşlanır ve isteklerine uyarsan, sonun felakettir, ölümdür. Yanlış hesap ve düşünüşlerinden haberdar olmazsan, sonun boğulmaktır. Eğer nefse dur demekte acziyet gösterirsen seni ateşe götürür. Onda asla hayra dönme ümidi yoktur. O belaların başı rezaletlerin baş kaynağıdır. Şeytan için bir şer hazinesi olan nefsi ancak hakkıyla yaratanı tanıyabilir. İnsan Allah Celle Celalihu yolunda neler yaptığına dair ömrünün geçen kısmı üzerinde şöyle bir düşünse bu düşünüş bir nevi kendi kalbini yıkama olur. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Hayırlı bir mevzuda bir saat düşünmek bir senelik ibadetten hayırlıdır. İmam Ebu Leys'in tefsirinde de böyledir. Akıllı Müslümana yakışan odur ki geçmişte işlediği veya işlemekte olduğu hatalardan günahlardan vazgeçsin. Kendisini Allah Celle Celalihu'ya yaklaştıracak olan güzel huylar üzerinde düşünsün ve onlara sahip olarak ahiretini kurtarsın. Boş ve uzun emelleri bıraksın, kötü huyu ve duyguları terk etmekte acele etsin. Daima Allah Celle Celalihu'yu hatrından çıkarmasın. Haram ve yasak kılınan şeylere yaklaşmasın, nefsinin gayri ahlaki ve gayri meşru isteklerine uymayarak sabır ve sebat göstersin. Nefsin ahlaki olmayan şehevi isteklerine tabi olmasın. Nefs gerçekten bir puttur. Kim nefsinin isteklerine boyun eğiyorsa o puta tapıyor demektir. Kim de ihlasla Allah'a ibadet ediyorsa nefsini tepelemiş demektir. Bir gün Malik bin Dinar Basra sokaklarında geziyordu. Bir dükkanda incir gördü, canı çekti. Parası bulunmadığı için ayakkabısını verip karşılığında bir miktar incir almak istedi. Ancak bakkal ayakkabının bir şey etmeyeceğini söyleyerek incir vermedi. Malik bin Dinar geçti gitti. Bakkala bu incir isteyenin kim olduğunu bilip bilmediğini sordular. ''Hayır.'' ''Bilmiyorum'' dedi. Onun, Malik İbni Dinar olduğu kendisine söylenince, hemen tabağa bir miktar incir koyarak, kölesinin eline tutuşturdu ve ''Koş, eğer Malik İbni Dinar bunu kabul ederse, seni azat edeceğim'' dedi. Köle hemen koşarak, Malik İbni Dinar'a yetişti. Tabağı uzatarak, ''Buyurun'' dedi. Ve Malik İbni Dinar'ın tereddüt ettiğini görünce, ilave etti.'' Lütfen kabul edin. Eğer kabul ederseniz ben azat edileceğim. Maliğe binedinar da kabul edersem sen azat edileceksin. Fakat ben azap göreceğim dedi ve kölenin ısrar etmesi üzerine de şunları söyledi. Ben dinimi incire satmamaya ve kıyamete kadar incir yememeye yemin ettim. Yine bir gün Maliğe bin dinar hastalanmış, ölüm düşeyinde yatıyordu. Canı, bir kase süt bal karışımına, sıcak pideyi bana bana yemek istedi. Hizmetçi gitti, istediklerini getirdi. Malik İbni Dinar, sütle karıştırılmış bal kasesini eline alarak, kendi kendine, ''Ey arsız nefs! 30 sene sabrettin. Şimdi ise dünyadaki hayatının bitmesine az bir zaman kaldı.'' dedi ve kaseyi yere fırlattı. ''Ey okuyucu!'' İşte görüyorsun, peygamberler, ermişler, doğrular ve hak aşıkları nefslerini terbiye edip yola getirmek için neler yapıyorlar. Nefsin terbiyesi üzerine bazı büyüklerimizin sözleri. Hazreti Süleyman aleyhisselam. Bence nefsini sindirip terbiye edebilen kimse tek başına bir şehri fetheden savaşçıdan daha kuvvetlidir. Hazreti Ali. Radıyallahu anh Ben ve nefsim bir sürünün çobanına benzeriz. Çoban sürüyü bir taraftan toplar, diğer taraftan dağılır. Kim nefsini öldürerek onun isteklerini durdurursa rahmet kefenine sarılır ve keramet toprağına defnedilir. Kim de kalbini öldürerek oradan ilahi ve insani duyguları yok ederse lanet kefenine dürülür ve azap toprağına defnedilir. Yahya bin Muaz Hazretleri Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu ahlak esaslarına uymak ve nefsin zevkü sefa arzusunu kırmak suretiyle nefsinle cihad et. Az uyumak, az konuşmak, yani malayani konuşmamak, insanlara ve diğer yaratıklara eziyet etmemek ve az yemek, nefsin hevai isteklerine set çekmek demektir. Az uyuyan, salim düşünme melekesine sahip olur. Az konuşan, birçok afetlerden selametle çıkar. İnsanlara ve diğer yaratıklara eza etmeyen, birçok gayesine ulaşır. Az yiyen, nefsin şehevi isteklerini öldürür. Çünkü tıka basa yemek, kalbi karartır. Onda, insani huyların kaybolmasına sebep olur. Az yemek, kalbi nurlandırır. Oburluk ve devamlı tokluksa kişiyi Allah Celle Celaluhu'dan uzaklaştırır. Nitekim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kalplerinizi açlıkla nurlandırınız. Nefsinizle cihad edip onu terbiye edebilmek için açlığı ve susuzluğu bir silah olarak kullanın. Cennet kapısına vuruşları açlıkla devam ettirin. Nefsi terbiye için... Onunla savaşanın mükafatı cephede düşmanla savaşanın mükafatı gibidir. Allah'ın yanında açlık ve susuzluk yoluyla nefsi terbiye etmek için çalışmaktan daha güzel bir amel yoktur. Kim ki devamlı midesini dop dolu tutarsa maneviyat alemine giremez. Maneviyattan zevk alamaz ve ibadetin tadını kaybeder. Hazreti Ebubekir, Bekir anh Müslüman olduğumdan beri Rabbime ibadet sevkini bulabilmek için doyasıya yemedim. Yine Rabbime kavuşma iştiyakıyla kanasıya su içmedim. Çünkü çok yiyen çok ibadet edemez. İnsan oburca yerse vücudunu sıklet basar, göstereni uyku. Azası avareleşir, ibadet etmeye çalışsa bile yapamaz. Sadece elinden uyku gelir. Böylece çöplüğe dökülmüş bir necis yığını halini alır. Hazreti Lokman Hekim aleyhisselam oğluna öğüt verir. Ey oğlum! Çok uyuma, çok yeme. Kim çok uyur ve çok yerse kıyamet günü iflas etmiş olarak gelir. Hiçbir güzel ameli bulunmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki... Oburca yemek içmek suretiyle kalplerinizi öldürmeyin. Kalp bir fidana benzer. Nasıl ki bir fidana aşırıca su verilince sararıp solar ve büyümezse kalpte fazla suyla ölür. Salim düşünce ve insani huylar kalmaz. Bazıları mideyi kalbin altında kaynamakta ve buharlarını kalbe doğru üflemekte olan bir tencereye benzetirler. Buhar ne kadar çok olursa, çarptığı yeri o derece rahatsız edeceği ve karartacağı gibi, midede ne kadar çok dolu olursa, kalbi o derece fazla karartır ve incitir. Ayrıca, çok yiyen, kıt anlayışlı olur, ilim öğrenemez. Çünkü, devamlı tokluk ve oburluk, zekayı körletir. Anlatırlar ki, Yahya aleyhisselam, bir gün iblise tesadüf eder. İblisin elinde ucu çengelli bir takım çomaklar vardır. Aralarında şöyle bir konuşma geçer. Yahya aleyhisselam sorar. Nedir bunlar? İblis cevap verir. İnsanları avlayarak doğru yoldan çıkarmama yarayan hevai istekler. Yahya aleyhisselam sorar. Onların arasında beni avlamana yarayacak bir şey var mı? İblis cevap verir. Hayır. Fakat bir gün... Fazlaca yemiştin. Namasta Üzerine bir sıklet çökmüştü. Yahya aleyhisselam şöyle der, O halde ben de, Bundan sonra, Bir daha doyasıya yemem. İblis de şöyle der, O halde ben de, Bu silahımı, Bir daha kimseye söylemem. Bu hal, Ömründe bir defa, Doyasıya yemek yiyen kimse içindir. Ya ömrü boyunca bir defa olsun, Aç duramayan, Ve bu halde, İbadete koşanın hali nice olur? Yine Yahya aleyhisselamın hayatından anlatılan diğer bir hikayede şöyledir. Yahya aleyhisselam bir gün arpa ekmeğiyle iyice karnını doyurur. O gün uyur kalır ve gece zikrini yapamaz. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu kendisine vahiy yoluyla şu sert hitapta bulunur. Ey Yahya! Kendin için benim evimden daha hayırlı bir ev mi buldun? Yahut senin için benim yakınlığımdan daha hayırlı bir yakınlık mı buldun? İzzetim ve celalim hakkı için eğer firdevse ve cehenneme muttali olsaydın, gözünden yaş yerine kanlı irin akıtır, kaba kumaş yerine demir giyerdin. Aklı olan nefsin şehevi heveslerini açlık yoluyla kahreder. Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu ahlak esaslarını çiğneyen nefsi, ancak açlık tepeleyebilir. Çünkü, hevai arzular ve yeme içme, kişiyi doğru yoldan çıkarmak için, şeytanın elinde birer silahtır. Nitekim, Allah'ın Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Şeytan, insanoğlunun kan damarlarında dolaşır. Onun yolunu açlıkla tıkayın. Kıyamet günü, Allah Celle Celaluhu'ya, insanların en yakın olanı, en fazla aç ve susuz duranıdır. İnsanoğlu için, tehlikelerin en büyüğü, mideden ve yeme içme hırsından gelir. Hazreti Adem Aleyhisselam ile Havva, midenin hırsından cennetten kovularak, zillet ve yokluk içine atılmışlardır. Çünkü Allah Celle Celaluhu, onları bir meyveyi yemekten men etmişti. Ancak nefsinin şehevi arzusu galebe çaldı ve yasak edilen meyveden yediler ve çırı çıplak verdiler. Gerçekten mide, hevayi arzuların kaynağıdır. Kimin nefsi, kişinin kendi üzerine galebe ederse, o kimse, nefsinin hevayi istekleri hususunda esirdir. Yanılmalar zindanında mahsurdur. Kalbi, iyi ve faydalı işler düşünemez. Kim ki? Vücut tarlasını nefsin heva ve hevesiyle sularsa kalbine nedamet fidanını dikmiş olur. Allah Celle Celalihu canlıları üç sınıfta yaratmıştır. 1- Melekler Allah Celle Celalihu, meleklere yalnız akıl vermiş, daima heva ve hevese meyyal nefsi vermemiştir. O halde meleklerde günah işlemeye meyyal bir hal yoktur. 2- Hayvanlar Allah Celle Celalihu, hayvanlara bizim anladığımız manada akıl vermemiş, sadece nefs vermiştir. 3. İnsanlar. Allah Celle Celalihu, insanlara hem akıl vermiş hem de nefs vermiştir. O halde, kiminki nefsi aklına galip gelir ve nefsinin hevayı isteklerine göre hayat sürerse hayvandan daha aşağıdır. Yani hayvanlar ondan daha hayırlıdır. Kimin ki aklı nefsine galip gelir ve hayatını Allah'ın koyduğu ahlak esasları dahilinde geçirirse o meleklerden daha üstündür. İbrahim Havva sanlatır. Lükam dağında geziyordum. Bir ara meyveli bir nar ağacı gördüm. Canım çekti. Bir tane kopararak biraz yedim. Ancak ekşiymiş. Bıraktım, yürüdüm. Biraz gidince orada terk edilmiş bir adam gördüm. Başına arılar toplanmıştı. Selamun aleyküm dedim. Ve aleyküm selam. Ya İbrahim dedi. Şaştım. Beni nereden tanıyorsun dedim. Dedi ki, Allah celle celalihu'yu tanıyıp, onun dostu olanlara hiçbir şey gizli değildir. Bu cevap üzerine ben seni Allah celle celalihuyla hemhal görüyorum. Seni bu arılardan kurtarması için istekte bulunmadın mı dedim. O da şöyle dedi, ben de seni Allah Celle Celaluhu ile hemhal görüyorum. Seni bu nar yeme hırsından kurtarması için istekte bulunmadın mı? Nefsinin arzusuyla nar yiyen kimse bunun acısını ahirette çeker. Halbuki arıların sokmasından asıl olan elemi dünyada duyar. Üstelik arıların verdiği elem bedenedir. Halbuki nefsin hevai arzularına uyma sonucunda hasıl olan eylem ve zarar kalbedir. Bunun üzerine adamı bıraktım, yürüdüm. Nefsin hevai isteklerine boyun eğmek, hükümdarları köle durumuna düşürür. Nefsin hevai isteklerine karşı koyarak sabretmekse köleleri hükümdar yapar. Hazreti Yusuf aleyhisselam ile Züleyha'nın hikayesi buna açık bir misaldir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam sabrı sebebiyle Mısır'a hükümdar oldu. Züleyha ise Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a olan aşkına sabredemedi. Şehevi istekleri kendisine galip geldi. Zelil ve hakir bir duruma düştü. Bir gün ebul Hasan Râsi iki sene önce vefat etmiş olan babasını rüyasında görür. Üzerinde katrandan bir elbise vardır. Babasına der ki ''Ey babacığım, ne oluyor ki seni cehennemlik kişiler kıyafetinde görüyorum?'' Babası şu cevabı verir, ''Ey oğlum, nefsim beni cehenneme sürükledi. Ey oğlum, nefsinin hilesinden sakın. Ben dört şeye müptela oldum. Onlar bana azgınlığımdan dolayı musallat oldu. Bunlar şeytan, dünya, nefs, heva ve hevestir. Hepsi de düşman, nasıl kurtulayım?'' Şehevi ve batıl fikirlerin karanlıklarında hatıralar beni hevai şeylere sürüklüyor. Hatim-i Esam der ki, Nefsim ipimdir, ilmim silahımdır, günahım ümitsizliğimdir, şeytansa düşmanımdır, nefsime asla itaat etmem, onu tepelerim. Marife tehlinden bazılarından şöyle nakledilir. Derler ki, cihat üç çeşittir. Bir, Kâfirlerle yapılan cihat, bu, zahiri cihattır, gözle görülür. Şu ayette geçen cihat, bu kabildendir. Ey iman edenler! İçinizden, kim dininden dönerse, Allah, müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve haşin, kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği, bir kavim getirir ki, onlar, Allah yolunda savaşırlar ve hiçbir kınayanın kınamasından çekinmezler. Bu, Allah'ın lütfudur ki, onu kime dilerse ona verir. Allah, ihsanı bol olan, en çok bilendir. 2- Delil getirerek, batıl ve sapık düşünceli zümreler ve kişilerle yapılan cihat. Şu ayette geçen mücadele, bu kabildendir. İnsanları, Rabbinin yoluna, hikmetle, hikmetle, Güzel öğütle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel yol hangisiyse onunla yap. Şüphesiz ki yolundan sapanı en çok bilen O'dur. Hidayete ermişleri en iyi bilen de O'dur. 3- İnsanı daima kötülüğe sürükleyen nefste yapılan cihat. Şu ayette geçen cihat bu kabildendir. Bizim uğrumuzda mücahede edenler var ya... Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik edenlerle beraberdir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis şerifinde geçen cihatta bu kabildendir. Cihadın en faziletlisi nefsi terbiye için yapılan cihattır. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı kâfirlerle yaptıkları savaşlardan döndükleri zaman şöyle derlerdi. Küçük cihattan döndük, büyük cihada geldik. Sahabe, kâfirlerle yaptıkları savaşlara, küçük cihat, nefslerini terbiye edip, şeytani vesveseleri def etmek ve güzel ahlaklı olmak için yaptıkları mücadelelere de, büyük cihat dediler. Çünkü nefsle cihat, her an ve devamlıdır. Nefs, İnsanı her an doğru yoldan çıkarabileceği için onunla her an savaşmak gerekir. Halbuki kafirlerle yapılan savaşlar zaman zamandır, devamlı değildir. Kafirlerle savaşan Müslüman mücahit karşısında düşmanı gözüyle görür. Halbuki nefs ve ona vesvese veren şeytan gözle görülmez. Söylemeye lüzum yoktur ki görünen düşmanla savaşmak, ...görünmeyen düşmanla savaşmaktan daha kolaydır. Yine, vesveseci şeytan, insanda kendisine bir yardımcı bulur. Bu, nefsin hevai arzularıdır. Halbuki, savaş meydanındaki kafir, Müslüman mücahidin nefsinde kendisine bir yardımcı bulamaz. Başka bir hususta şudur. Eğer Müslüman savaşçı, kafiri öldürürse, vatanını kurtarır, ganimete konar... Kâfir, Müslüman'ı öldürürse ona şehitlik şerbetini içirmiş olur. Sonunda cennete gider. Halbuki şeytanı ve nefsi kesin olarak kahretmek mümkün değildir. Eğer şeytan ve nefs insanı aldatırsa Allah'ın azabına uğrar. Nitekim şöyle bir darb mesel vardır. Derler ki, kimin harp meydanından atı kaçarsa düşmanın eline düşer. Kiminde kendisinden imanı kaçarsa Allah'ın azabına düşer. İmansız kalmaktan Allah Celle Celaluhu'ya sığınırız. Düşmana esir düşenin eli boynuna bağlanmaz. Ayağına pranga vurulmaz. Aç ve çıplak kalmaz. Fakat kim imansız olur da Allah'ın gazabına uğrarsa yüzü kararır, eli boynuna bağlanır, ayağına ateşten pranga vurulur, yiyeceği, İçeceği ve giyceği ateşten olur.